Baba Nasihatı Evliya Çelebi 1640 yılında babasından habersiz Bursa'ya gider. Eve dönüşünde babası ona bir takım öğütler verir. Bu parça seyahatnameden alınmıştır. O gün üzüntü içindeki evimize varıp babam ile annemin mübarek ellerinden öptüm. Huzurlarında el bağlayıp durduğunda Aziz babam "Safa geldin, Bursa seyyahı, safa geldin." dedi. Halbuki ne tarafa gittiğimden kimsenin haberi yoktu. Babama "Sultanım, hakirin Bursa'da olduğunu nereden bildiniz?" dedim. Buyurdular ki: "Sen 1050 Muharrem'in yani Mayıs 1640 aşuresinde kaybolduğun mübarek gecede dua okudun. O gece Riyamda seni gördüm. Bursa'da Emir Sultan Hazretlerini ziyaretle seyahat rica edip ağlıyordun. O gece benden nice evliyalar rica edip seyahata gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi o gece cümlenin rızasıyla sana izin verdim. Gel imdi ol. Bundan sonra sana seyahat göründü. Allah mübarek eyleye. Ama sana bir nasihatım var. Diye elimden yapışıp huzurumda diz çöktürdü. Sağ eliyle sol kulağıma sıkıca yapışıp şu nasihatta bulundu. Ol. İyi adını keme hakma ve keme arkadaş olma. Zararını çekersin, ileri yürü geri kalma. Alay bozma, tarna basma, dost malına göz dikme. Koymadığın yere el uzatma, iki kişi söyleşirken dinleme. Ekmekle tuz hakkını gözet, davetsiz bir yere varma, sır sakla. Bir mecliste dinlediğin sözleri sakla, evden eve söz taşıma, kimseyi kınama, çekiştirme, haluk ol, herkesle iyi geçin. Kimseye dil uzatma, senden kulların önünden gitme, ihtiyarlara hürmet et, daima temiz ol, haram ve yasak olan şeylere karşı perhizkar ol arkadaşlık ettiğin vezirlere, vükelaya, ayağına ve kibarlara varıp her an dünya için bir şey ricasında olma ki senden nefret etmesinler, sana soğuk davranmasınlar. Eline giren malı israf etme. Kanaatla geçin. Sağlık ve hastalıkta lazım olur. Dünyalık akçayı yiyecek, içecek için muhafaza edip namerde muhtaç olma. Çünkü düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek demişler. Cümle ziyaretgahları ve her diyarın konak yerlerinden olan çöl ve ovaları, yüksek dağları, ağaçları ve acayip kayaları ibretle seyredilecek eserlerini, kalelerini, ulularını yazarak. Seyahat namenamıyla bir tomar telif eyle. Sonun ve hayır hayrola. öyütlerimi kulağına küpe yap. Deyip enseme pehlivanca bir sille vurdu. Kulağımı vurup yürü. akibetin hayrola dedi.